stanaklı var yani nasıl ihtilatlı alakası var Çünkü bu kadın Eybuölül Emir olan olacak olan kadın yani toplumlar tarafından seçilecek olan bu kadın hakim olarak Emir olarak Cumhurbaşkanı ve başbakan olarak veta Helifefe olarak bu kadın insanları o toplumu idare ettiği için toplantılara girecek öyle değil mi uluslar arasına çıkacak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 Eyyi Müslümanlara hakim olacak bu kadın veyahut da toplumun kendine hakim olarak seçtikleri bu idareci kadın erkeklerle karışık olacağından dolayı Ali Sat ve Senem ne yapıyor? Bunu sakındırıyor ve diyor ki bir toplum diyor kendine yani o toplumu idare etmek için bir kadın seçseler diyor o toplum hiçbir zaman iflah olmaz. Ama melesefi şerid biz bakıyoruz ki bu dönemde ve bu zamanda birçok İslam ülkelerinde İçişleri, Dişişleri Bakanı veyahut da İçişleri Bakanı veyahut da Başbakan veyahut da Cumhurbaşkanı veyahut da bilmem ne bilmem ne ne kadın olarak görüyoruz. Dolayısıyla burada ve selam bu hadiste anlaşılıyor ki anlaşılıyor ki kadınların ve erkeklerin bir arada bulunması kesinlikle caiz değildir. Ve diyor ki burada...